Merhaba, Propolis'e hoş geldiniz. Ben Maria Sezer. Ee, bugün sanatın içinde arı ve arının ürünleri üzerinde konuşmak istiyorum. Ee, birazcık tarihçesi üzerinde konuşayım. İlk önce ondan sonra kendi zamanımıza e, gelmeye başlayalım. Ee, 200 senesinde, yani İsa'dan evvel 200 senesinde civarında Mısır'daki oturan Romalılar Mısırlıların ve kendilerinin ahşap sarkofag, sarkofagların üstünde yaptıkları stilize portreler gibi da ölülerin portreleri ile beraber gömüyorlardı. Bu çok meşhur e, oldu sonra çünkü sonra bulunduğunda bu meşhur grup portreye Fayum portreleri deniliyor. E, şaşılacak derecede hala e, tanınan ve taze gözüken portreler bunlar. Genellikle bu portreler insanlar halen yaşarken yapılıyordu ve öldükten sonra mumya paketinin üstüne konup bu şekilde gömülüyorlardı. Yani sarkofagın içinde duruyordu bu portreler. Fayum'daki yapılan birçok portreleri kaldı çünkü çok kuru bir iklim varmış. Onun için bugünümüze gelmiş bu portreler. ...kullanılan teknik için enkostik deniliyor. Enkostik hala kullanılan bir e, sanat dalıdır. Hala bazı sanatçılar böyle, e, boya, böyle resim yapıyorlar. Bu enkostik, balmum, reçine ve pigment yani renk e, tozu sıcakken karıştırılıyor... ...ve o boya ile sıcakken, o malzeme enkostik sıcakken ile portreler yapılıyor... Portreler çok şaşılacak derecede naturalistik yani hakikat gerçekçi. Ee, zira Romalılar Yunanlılardan başka portreler yaparlardı. Ee, Yunanlılar daha çok stilize, stilizasyon yapıyorlardı. Yani gen, genelleştirme yapıyorlardı. Ee, portrelere daha çok başka şeyler anlatmak istiyorlardı. Ee, gerçek yaşayan insanlar değil daha çok fikirler için portreler yapıyorlardı. Ama ...Romalılar bilhassa son derece gerçeğe benzeyen portreler yapıyorlardı. Yani yaşayan insanların portreleri yapıyorlardı. Daha çok e, günlük hayat ile alakalı portreler yapıyorlardı. Romalılar da e, ölülerden üç boyutlu kalıplar alıyorlardı. Yüzlerin üç boyutlu kalıplar alıyorlardı. Ve Fayum'daki insanlar hayattaki portreleri bal boyası ile yapılıyordu. Bu portreler evlerinde duruyordu ve öldükten sonra da e, gömülüyordu ölülerle beraber. Bal mumun tabakası çok ince olunca şeffaf oluyor. Onun için hakiki bir ten benzerliği yapıyor ve portreler gerçekçilik kazanıyor. Daha sonra... Yani Ortaçağın sonuna doğru Rönesansın başlangıcında yağlı boya e, onun için çok popüler olmaya başladı yani e, bezirya ile karıştırılan e, renk tozları pigmentleri de e, aynı e, efekt vermeye başladı ve e, o zaman da daha gerçekçi resim yapılmak istediği için istendiği için yağlı boya çok popüler e, olmaya başladı o fayumdaki portreleri gördüğünüzde hakikaten o kişileri biraz sonra sokakta rastlayabilirsiniz gibi hissediyorsunuz. Sanki daha dün yapıldılar gibi. Zira bal mumu pigmenti koruyor ve bal mumu bezirya ve fernik gibi hava ile temas edince kararmıyor Belki meşhur Rembrandt'ın e, Gece Bekçileri e, resimi biliyorsunuz. Ne kadar koyu olduğunu uzun uzun seneler. E, üstündeki vernik gittikçe sarardığı için resim sürekli e, karardığı için bu çok koyu bir resim olduğunu inanıyor, inanılıyordu. Hal, halbuki öyle bir şey değil sadece vernik çok karardı. Üstelik de senelerce bir e, açık ateşin üst, üzerinde durmuştu. Onun için duman bile e, iz bıraktı orada. Bu enkostik e, tekniği yani balmumu kullanılan e, balmumu ile e, balmumu ile yapılan boya e, kullanılan teknik sonra bizanslara da e, geçti. E, ve ondan sonra Ortodoks Rusya'ya da geç, geçti ve ikonlar yapımında da kullanılıyordu. 1850 ilerde Jasper Jones Amerikalı e, sanatçı Jasper Jones bu teknikle bayrak adlı akşap üzerinde kolaj yapmıştı bir Amerikan bayrağı e, almış ve üzerinde de e, enkostik ankostik boya ile e, renklendirmiş. E, başka bir şeyler içinde kullanılıyor balmumu ve Balmumu el sıcaklığında modelaj yapıl, yapılabildiğinde siir perdüh tekniği, en eski kalıp yapma tekniği. Yani elinizle küçücük bir heykelcik veyahut çok daha büyük bir heykelde olabilir. Eğer tabii ki çok sıcak değil de ki iremesin. Ee, bir heykelcik yapabilirsiniz en küçük detaylara kadar. Ee, ve bunun kalıbını alıp e, içinde ısıtırsanız bütün e, balmumu mumu akıyor içinde ve ondan sonra kalıbın içinde bronz veya gömüş veya para e, akıtabilirsiniz. O da e, soğuduktan sonra e, kalıbı kırıp e, çıkartabilirsiniz. Yani mumdan bir model yapıyorsunuz, onun kalıbını alıyorsunuz. Sonra sıcak metal, hangi metal olursa olsun içinde akıldığında mum eriyip yok oluyor. Ve siir, yani mum, perdü yani kaybolmuş oluyor. Ondan dolayı bu tekniğin ismi budur. Bellini böyle çok büyük e, heykeller ama çok küçük heykelcikleri de yapmıştı. Mum aynı zamanda e, mühür yapmak için e, kullanılıyordu. E, mumu sertleştirmek için içine propolis eklenirdi. Propolis de e, kovandan çıkan bir e, malzeme. E, genellikle mühür kırmızı olduğundan herhalde bir boya türü veya bir pigment konuluyordu. Yani. E, Mum aynı zamanda bahçıvanların budadıkları bitkilerde aşı macunu içinde kullanılıyor. Tabi ki bu bir sanat değil ama olsun onu da söylemiş olayım. Ee, 1076-1850 arasında yaşayan Madame Tuchot da yani mum ile model yapımını başlıyordu. Fransız ihtilal sırasında guillotine ile başlarını kesilen insanların... Üç, boyu, üç boyutlu portrellerini yapmasını istediğinde kabul etti. 16. Louis ve marie Antoinette'in başlarını da kesildikten sonra model olarak kullanarak onların portrelerini yapmış. Şu an halen bazı sanatçılar gerçekçi heykel yapmak için mum kullanıyorlar. Ee, bu sanatçılar hatta öyle bir şeyler yapmak zorundalar ki gerçek olmadığını göstermek için e, bu heykelleri, insan heykelleri e, ya insandan daha büyük yapıyorlar, yani daha devasa yapıyorlar, ya da daha küçük yapıyorlar. Normal insanların boyutundan daha küçük yapıyorlar ki e, anlaşılsın gerçek olmadığını. E, bugünümüzde mum ile çalışan sanatçılardan da bahsetmek istiyorum. E, bir tanesi Kanadalı Agne, Agneta Dijk, bu Hollandalı asılı bir sanatçı, Dijk ismi onun için öyle. Bu sanatçı ekolojik açıdan kaygı yaşıyor ve bu açıdan hayata bakıyor ve tüm hayvanlarla ama bilhassa arılarla iletişim içinde olmak istiyor ve onlarla beraber çalışmak istiyor. Kendisi arıcı aynı zaman. Arıları çok iyi tanıyor ve kovanlara değişik nesneler koyuyor. Arılar kovanların içinde yabancı bir nesne bulduklarında onu tamamen mum ile kaplıyorlar. Ve sonra ona pitek de bağlamaya başlıyorlar. Öyle bir şey yapıyorlar ki hem mum koy, kaplıyorlar her tarafta hem de propolis kullanıyorlar. Arılar propolisi bu ağaçlardan gelen bir malzeme Reçine gibi bir malzeme veya çiçeklerden gelen bir malzeme bütün kovandaki buldukları boşlukları kaplıyorlar yani oraya bir oradan yabancı bir şey, Gelmesin, yabancı bir hayvan gelmesin. Veya içine bir mum güvesi girdiğinde orada e, yumurtlayamazsın vesaire. Ve aynı zaman propolisin bir e, antibakteriyel e, bir karakteri var. Yani oradan hastalık gelmiyor. Mesela e, kışın kovana bir fare girdiğinde eğer e, kapıya fazla kapatmıyorsunuz ki aslında kışın kapıyı kapatmak lazım. Yani içine girdikleri deliği küçültmek lazım. Hem soğuk gelmesin ama hem de başka hayvanlar girmesin diye. Bazen fare ama giriyor veya büyük bir güve girebiliyor. Bu fareyi hemen öldürüyorlar sokarak ve güveye de öyle yapıyorlar. Veyahut ne giriyorsa ondan sonra tamamen onu mum ve bilhassa propolis ile kaplıyorlar. Yani bir nevi mumyalaştırıyorlar onu bana ben e, bazen ilkbaharda kovanlar mı temizlediğimde böyle kocaman kocaman e, ...elimin yarısı kadar büyük güveler görüyorum ve o güveler tamamen e, propolis ile kaplanmış oluyor onun bu, bu, bu bunu bildiği için e, agaeta de e, kovanların içinde yabancı nesneler koymaya başlıyor e, ve o zaman ara sıra bakıyor, acaba yeteri kadar kapladılar mı, ee, daha çok bırakayım mı ve ona göre bunu e, kovandan tekrar alıyor. Bazen beş tane kovan yan yana koyuyor ki büyük bir e, parça koymak istediğinde e, ki bütün arılar o büyük parçayı kısmen de olsa e, kaplasınlar. Ayakkabı koyuyor veyahut tığ ile yapılmış ve kovan ve arı resimleri olan masa örtüsü. Koyabiliyor dergiler koyuyor küçük bebekler yani oyuncak bebekler veyahut evin süsü için kullanılan minik heykelleri de koyuyor kovana ee, ve bir müddet sonra bu malzemeler değişmiş olarak ve sanki tabiat ile değişik bir bağ oluştuğu hissi uyandırıyorlar. Ee, bu şekilde küçük hareketlerin öneminin altını çizmeye çalışıyor. Evet ee, şimdi bir müzik arası verelim. Yusuf Latif, Yusuf Latif'den e, bir e, müzik gelecek. E, çünkü o minimalist, e, 60'larda e, öyle minimalist müzikler ve dünya müziklerden, ezgilerden alarak e, çalışmaya başladı. Daha sonraki anlatacağım e, görsel sanatçı ile bir bağ olduğundan dolayı bunu e, dünletmek istiyorum. Thank you. Kovandaki malzemeler ve e, sanatçılar, onunla beraber çalışan sanatçılardan e, bahsediyoruz. E, günümüzün sanatçılardan e, Kanadalı Agoneta Degg'den bahsetmiştim. Daha evvel de e, daha eskiden e, mum kullanılan e, sanat türlerinden bahsettim. E, başka Kanadalı bir sanatçı daha var, e, o da arılar ile çalışıyor. Adı Sarah Hutton. O da aynı zaman aracı. Ve o da arıların büyük çapta ölmeye başladığında onların vücutları kullanmaya başladı. Ve onun vücutları ile mandala gibi üç boyutlu kolajlar yapmaya başladı. Mandala yuvarlak bir resim içinde sonsuzluğa dek e, resimler olabiliyor, tekrarlar olabiliyor ve bazen bunlar e, bitkilere de benziyor. Yani çiçeklerin e, devamlarına da e, benziyor. E, ve bilhassa kolajlarında ki desenlere monokültürdeki kullanılan bitkilerden örneğin ayçiçeğin dairesel şekiller kullandı... E, Araların büyük bir ihtimal e, monokültürden dolayı da e, çok ölüyorlar. Çünkü monokültür kullanıldığında çok büyük e, yerlerde, çok büyük aynı yerlerde aynı e, bitkiler kullanılıyor. Ve nerede çok aynı bitkiler kullanıyorsanız orada aynı hastalıklar e, oluşması çok kolay oluyor. Onun için daha çok e, ilaç kullanılmaya e, ihtiyaç hissediliyor. Ve o ilaç kullanıldığında tabii ki arılar bunu e, kovanlarına taşıyorlar ve o şekilde ölüyorlar. E, ay çiçekler tarlaların yanında belki hiç belki gördünüz gezerken e, onların dölemesi için mutlaka arılar kullanılıyor. E, arılar bu çiçekleri döledikler zaman neonik ...sitinoid ilaçlarından öldüklerini e, anlatıyor Sarah Hutton. Resimlere bakıldığında insanın başı dönüyor. Çünkü sürekli böyle bir vortex, bir yuvarlak, bir e, içine e, çekilen bir resimler yapılıyor. Ve e, aralarda ilacın etkisinde bu da, baş dönmelerini hissettiklerini idare ediliyor, ediyor Sarah Hutton. Başka kovan ürünleri ile çalışan bir sanatçı var. Alman Wolfgang Leib. Leib çok enteresan bir sanatçı. Çocukluğunu babası ve annesi ile tatilleri Afganistan, Hindistan, İran ve Türkiye'de dolaşarak geçirmiş. Ve buradayken Doğu kültürüne çok ilginç ...ve çok etkilenmiş olduğunu söylüyor hep. Babası doktordu. E, fakat demek ki zamanları vardı... ...bu kadar uzun tatilleri ve gezileri yapmak, iç, e, iç, yapmak için. Kendisi de tıp e, okudu. E, ancak bitirir bitirmez... ...medikal doktorlar... Hastane, ...hastalarına fazla fiziksel ve yetere kadar... ...ruhsal bakamadıklarını düşünüp... ...sanatçı olmaya karar verdi... Bilhassa hayat veren malzemelerin tinsel bir iyileştirme kuvvetleri olduğuna kanat getirdi Leib. Ve onun için süt ile çalışmaya başladı. Sütü mermer taşların üzerinde e, koyup mermer ve sütü ile birbirleri ile ne kadar yakın olduklarını e, göstermeye çalışıyordu. Pirinç de önemli bir yer tutuyor. Ama bizim için önemli olan mum ve polen. Leib... ...daima yanlış çalışıyor ve başka güncel sanatçılardan pek etkilenmediğini söylüyorsa da... ...Boys'un felsefesi onun için önemli. Sanat olarak kendisi daha ziyade uzak doğu ve çok eski kültürlerin sanatlara yakın hissediyormuş. Bu hala e, yaptığı seyahatler gençken yaptığı seyahatlardan olduğunu iddia ediyor. 77'den beri her bahar kendi oturduğu köyün etrafında... ...arılar gibi onların çiçeklerin polenleri topluyor. Polen çiçeğin esasıdır ve hayatın başlangıcı olarak görüyor. Düşünün bir kavanoz eline alıyor ve hindi olan bir arazide... ...her çiçeği kavanozun üstünde tutuyor ve hafifçe parmağı ile o çiçeğe vuruyor... Ve tozları kavanoza topluyor. Yani bir çiçeğinde ne kadar kavanoz ol olabiliyor? Eğer düşünüyorsanız ki bunu e, araların bacaklarında topluyorlar ve böyle eve getiriyorlar. Yani ne kadar bir insan için ne kadar meşakkatlı bir iş olduğunu düşünebiliyorsunuz. Topladığı polenler arasında hendibalar, e, çam ve fındık gibileri var. Polenleri... Katiyen hazır satın almıyor kendisi ve yardım almadan toplaması da işin bir parçası olduğunu söylüyor. Bu tutum çok önemlidir. Yavaşlık, rahmet hayatın bir parçası ve en önemlisi iyileştiren bir parçası olduğunu gösteriyor. Yani orada hekimlik yani doktorluk ve e, tinsellik birbirlerine geçiyor bir şekilde. Bir süre polen hazır olduktan sonra... E, ...hazır da alabilirdi ama e, bu iş zor olmadığı için ve kendisi yapmadığı için ona karşı duruyor. Çok dürüst bir tutum buluyorum. Her sene en az iki ay bu iş ile geçiriyor. Bunu severek yapıyor ve zaman mefhumunu bunu, yap, e, bunu yaptığında tamamen değiştiğini söylüyor. Yani tinsel bir meşguliyet diyor. ...unutuyorum, kendimi tamamen gene e, değişik bir his, insan hissetmeye başlıyorum ve değişik bir e, bir e, boyuta gidiyorum. Bu e, tozları topladıktan sonra zemine yerleştirmeler yapıyor veya minicik dağlar yapıyor. Bir süzgeçten polenleri yere çok ince bir tabakaya, dikdörtgen, çember veya... İşte minimalist düncülerin paralelinden geometrik şekiller kullanarak yerleştiriyor. Sergi bitince de onları dikkatlice tekrar topluyor. 15 senelik hindi bağ polenleri olduğunu söylüyor. Hindi çok kısa bir çiçekte çiçekte oluyor ve senede ancak üçte bir kavanoz toplayabiliyor. Polenlerin renkleri kuvvetli ve o kadar büyük ki etkileri ışık verir gibi ve alan olduğundan daha büyük gözüküyor, büyüleme etkisi yapıyor ve malzemenin üzerinde düşündürüyor. Bu malzeme, bizim yemek kaynağımızın vazgeçilmez bir halkadır. Minik polen tepeciklere ad olarak küçük, büyük dağlar adını veriyor ve isim içinde işin manası saklıdır. Felsefesi ve pratiği Boyz'a çok yakın duruyor. Birçok insan onu bir doğa sanatçısı olarak algılıyor. Halbuki kendisi onunla hem fikir değil, daha karmaşık bir fikir dünyası olduğunu söylüyor. E, Mum da kullanıyor. E, 1998'de ziggurat şekillerinde inşa etmek e, büyük merdivenler yapıyor. O da diyor ki bu merdivenler aynı zamanda yukarıya gidiyor ve aynı zamanda aşağıya gidiyor. Hiçbir yere gitmiyor aslında gibi bir şey e, ifade etmek istiyor. Yani göğe çıkabilirsin ama yere doğru da gidebiliyorsun. Benim en ilginç bulduğum şey ama onun mum odaları. Tilburg de Pond Müzesi'nde böyle bir mum odasına girdim. Ve e, hakikaten e, çok çok etkilendim. E, i̇çeriye girdiğinde... Bu mum odası küçük mum odası tamamen şey ile kaplı mum ile kaplı çok yumuşacık ve ince bir koridordan geçiriyor sonra daha minicik bir odaya geliyorsun çok az bir ışık var ve hiçbir yer bir ses gelmiyor dışarıdan ve çok sıcacık oluyor sanki tekrar annenin karnına girmiş oluyorsun. Ee, çok çok etkilendim. Ellerimle duvarları okşadım, kokuyu içime çektim ve ondan sonra incecik koridordan tekrar dışarıya çıktığımda yeniden doğmuş olarak dışarıya çıktım. Galiba Wolfgang Leib e, istedi, ne istediğini biliyor ve yapabiliyor. Evet, bu programda bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.